Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım, Teknik Masa'da sevgili arkadaşım Barış ile birlikteyiz. Stüdyoda da sevgili konuğum ve bugünün gündemini birlikte yapacağım programcı arkadaşım Avşar Gürpınar bizimle birlikte. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Yağmur hem de Avşar'la, sevgili Avşar'la 2018 yılının son programını birlikte yapmaktayız. Halde böyle olunca bizim de açık mimarlıkta senelerden beri geleneğimiz olduğu üzere hem kendi kendimize hem de sevgili konuklarımızla birlikte o yılın gündemini değerlendirmek. Neler konuşuldu, neler gördük, neleri burada masaya yatırdık, neleri fırsat bulup yatıramadık, neleri paylaştık, neleri konuştuk, insanlar neler konuştu, dedikodular neydi, gündem neydi, nasıl öne çıkan konular oldu, mimarlıkta tasarımda, kent gündeminde neler gördük üzerine her senenin değerlendirmesini yaptığımız programlarımızın ilki diyeyim ki bir seri programla devam edeceğiz. Epey yoğun bir seneydi her anlamda gündemde. Avşar'ı da hem sosyal medyadan takip ediyoruz hem ayaküstü bir yerlerde buluştukça da gündemi çekiştirdiğimiz çok oluyordu. Tekrar teşekkür ediyorum Avşar gelip konuşsak mı acaba 2018'de neler oldu gündem programı üzerine diye ki kendisi de. Kendisine aşina olmayan dinleyicilerimiz için de tekrar etmiş olalım. Hem gerek 21'deki köşesinde gerek öğrencileriyle yaptığı işlerde gerek kimi yayınlarda ya da sergilerde sıkça karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bazen ironik bazen mizahi bir dille yapmış olduğu değerlendirmeler diyeyim. Senin önüne neler düştük hem kendi yazdıklarından hem de önüne düşenlerden merak etmekteyim bu senenin gündem programında. Evet ee, yani Biennale yoğun bir seneydi aslında. Hem Venedik Mimark Biennale hem de İstanbul Tasarım Biennale. Hatta ikisinin de gündemi o kadar yoğundu ki sanki. E, Mayıs'tan önceki bir şeyi hatırlamakta güçlük çekiyorum. <gülüyor> Sen yılın ilk yarısından neler hatırlıyorsun mesela? E, bir sergi ya da başka bir şey var mı hakkında kalan? Evet nedense hep Mayıs'tan sonrası bizim aklımızda kalır. Yok diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyorum yani diye. Evet. <gülüyor> Yani tabii ki Vendik Mimarlık Bienali konuşulmaya değer ama istersen onu şöyle konuşalım. O kadar büyük ve o kadar e, farklı seslerin içinde var olduğu bir ortam ki onu genel olarak değerlendirip Vendik Mimarlık Bienali üzerine yorum yapmak bana biraz e, afaki geliyor. E, onun içerisinden bir ülke pavyonu ya da e, sergi senin hakkında kaldı mı? Gerçi Şimdi. bunun üzerine şu da iyi olur. Daha önce Eylül ayında ben görme fırsatı bulduğumda buraya gelip de... Bir değerlendirme programı yapmıştım. Hem onu anmış olalım. Orada hı hı. belki anma fırsatı bulamadığımız ya da orada anıp gündemi bu zamana doğru kayan da birkaç aslında meseleyi de burada anmakta fayda var. Onu da tekrar etmiş olalım kaçıran dinleyicilerimiz için. AçıkRadyo.com.tr üzerindeki kayıt arşivi sekmesi üzerinden programlara ulaşabilirsiniz. Orada hayli detaylı evet bir program yapmış olsam da çıkanlar sonrasındaki tartışmaları mesela yeterince burada <Gülüyor> eline boyunamasa yatıramayıp bunu daha sık konuşalım dediklerim olmuştu. Biri mesela yine bu kadın meselesini bir sıkça tartışıyoruz. Örneğin 2017 yılında Merriam Webster tarafından Feminism Word of the Year yılın kelimesi seçilmişti. Yine burada yeterince gündem etme fırsatını süre sebebiyle bulamadım. kadınların orada Jardini'nin girişini işgal edip de We Will Not Stand Silent, Biz Sessiz Kalmayacağız isimli bir manifesto yazdıkları ve bir inisiyatif kurdukları ve meslekteki görünürlüklerine karşı eşitsizliklere, istismarlara karşı olarak durmak üzere orayı geçici olarak işgal ettikleri bir ...performans yaptıkları, bir eylem yaptıkları... ...bir mesele vardı mesela. Bu o bakımdan bana ilginç geliyordu. Önümüzdeki mimarlık biennallerinde... ...belki bunun gibi daha fazla müdahale... ...görme fırsatı bulabiliriz. Sanat biennallerinde daha çok görebiliyoruz. Mesela 2015 yılında... Almanya ve Yunanistan arasındaki siyasi gerilimlerden dolayı Almanya pavyonu sanatçılarının pavyon girişindeki bayrağı kapatıp bir Yunan bayrağı asıp germone yani işte bu Almanya ve para kelimelerini birleştirip bir aslında performans yaptıkları olmuştu. Ukraynalı sanatçılar Rusya pavyonunu işgal etmişlerdi başka birileri girip o, kiliseyi camiye çeviren İzlanda pavyonunun projesini hı hı. protesto etmişlerdi. Venedikliler içeri girmişlerdi vesaire. Venedik Mimarlık Biennale her zaman biraz daha Bayağı böyle bir... olmuş aslında. Evet evet yani Venedik Mimarlık Biennale her zaman bütün bu sanat biennelerinin daha hareketli diyeyim gündeminde daha böyle işte mimarların, tasarımcıların kemik çerçeveli hı hı. gözlükleriyle tabule salatası yedikleri daha böyle hani hı hı. suya sabuna daha az bulaşan bu anlamda müdahale olarak evet. bir yerde. Belki bu devamında ilginç meselelere vesile olabilir diye bunu eklemek hı hı istedim mesela. Evet. Yani e, bu, bu kadar büyük e, ne diyelim e, organizasyonları çok üstten bizde tartıştığımız zaman arada aslında bir sürü şey kaynayıp gidiyor. Belki de e, genel yorumlarla ilerliyoruz. E, benim de e, herhangi bir yere, bir yazının içerisine ya da başka bir konuşmanın içerisine koyamadığım bir iş vardı. Aslında çok e, etkilendiğim. E, o da e, Doho Suh'un, e, Robin Hood Gardens'ın yıkılmadan önceki ve yıkılma sürecini Belgelediği, belgelediği bir e, multimedya iş. Yani e, multimedya derken e, görüntüleme tekniklerinin tüm neredeyse olanaklarından faydalanıyor. Yani drone ile çekilen görüntüler, fotoğraflar, videolar e, e, frame recording ya da frame shooting ile mekanın evlerin içerisindeki odaların görüntülenmesi ve bütün bunların e, bir araya getirilip daha sonra bu e, konut e, bloğunu Önce dışarıdan gördüğümüz, etrafında dolaştığımız, sonra içine girdiğimiz, odaların arasında dolaştığımız, içerisindeki sakinleri gördüğümüz, mutfaktan salona, banyoya, planlarla görüntüler arasında hareket ettiğimiz böyle çok katmanlı e, ve çok iyi e, dikilmiş diyeyim. Çünkü bütün bu görüntülerin aslında bir araya getirilmesi e, burada işi de biraz etkileyici yapıyor ve bütün bunlar e, böyle 3 metreye 10, 15 metrelik bir duvara yansıtılıyor ve siz orada yere oturup bir sandalye falan da yok meditasyon gibi bu görüntüleri izliyorsunuz bu benim için mesela çok enteresan projeydi ama işte bütünü tartıştığımız zaman Yvon Farrell işte ana sergi, Türkiye pavyonu diğer pavyonlar, ülkeler falan derken arada kaynayıp gidiyor deyip. Evet, evet. Buna bir de şunu da eklemekte fayda var. Vendik Mimarlık Bienalinin 2020 yılında gerçekleşecek olan yenisinin küratörü de geçtiğimiz günlerde belli oldu. Evet. Evet. Haşim Sarkis küratörü olacak kendisi MIT Massachusetts Institute of Technology'nin dekanı aynı zamanda da Haşim Sarkis stüdyosunda başındaki kişi. Bunu ilerleyen programlarda daha detaylı konuşuruz. Nasıl bir pratiği var? Bu ne demek diye? Bu hmm. beni şaşırtan bir mesele oldu. Şunu da eklemek isterim mesela Yvonne Farrell ve Shelley McNamara iki pratik mimarlık pratikleri mimarlık bina üretmek üzerine kurulu olan mimarın küratörlüğünün arkasından Hala devam eden yayınlanan yazılar tartışmalar oluyor mesela. Yani hı hı. bu iki mimarın yaptıkları sergi birçok açıdan başarısız bulundu. Bu onların küratörlük ya da kuramsal çalışma deneyimlerinin olmamasına bağlandı. Bunun arkasından nasıl çalışmalar geleceği tartışıldı. Yapılı çevre üretmenin sergi üretmeye olan yansımaları çok tartışıldı. Bu da aslında bugüne kadar hala gelen bir başka tartışması diye ben hı hı. eklemek istedim. Peki ben konuşurken biraz tekrar. da cehaletimden sormak isterim. Yani geriye doğru düşündüğünde... Ee, ...böyle safi kuramsal diyebileceğimiz ya da e, kuramsal teorik kısmı ağır basan... ...o tür pratikleri ağır basan bir küratörü en son ne zaman oldu... Venedik Mimarlık Bey'inlerinin acaba? En son diye tartışıyorsak tamam hani Oma Rem Kolas ne kadar kuramsal çalışma yapıyor... ...ama kariyerin erken dönemlerindeki işleri ve aslında bugünkü mimarlık tartışmalarını getirmiş olduğu... Hı. Etki düşünecek olursa 2014 yılında diye söyleyebilirim. Yani 2011... yapandan çok yazan diyelim ya da yapmadan yazan. Bir önceki düşündüm ve buldum 11. Vendik Mimarlık Bienali Aaron Bettski evet. Tabii Erin Betsky hem kuramcı ve eleştirmen kişiliğiyle öne çıkan aynı zamanda da eğitimci olan birisi. Bir yandan da tabii Venedik Mimarlık Biyaneri küratörlerinin de daha kuramsal çalışmalarıyla öne çıkanları arasında da eğitimciler de epey geniş bir yer tutuyor. Ama bu anlamda Haşim Sarkis'in hem bir eğitimci olması hem de Türkiye'de de pek çok projeye başvuru öneride bulunacak kadar da aktif ve dünya çapında iş üreten de mimarlık bürosu sahibi olması kendisini ilginç bir yerde konumlandırıyor. Evet. O zaman oradan hemen bunu daha ileride açmak üzere e, tasarım bieneline sıçrayalım. İstanbul tasarım bieneli. Yine aynı şekilde çok e, aslında büyük altı mekan e, onlarca proje e, görüyoruz. Belki de bunun içerisinde bu, bunun genel değerlendirmelerini sen de ben de başka yazarlar da yaptı ama... ...onun içerisinden böyle e, cımbızlamak istediğin ya da onunla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı mesela? ...burada konuk ettiğimiz... ...Muğlak Standartlar Enstitüsü diyeyim. <gülüyor> e, bu böyle bir pas değil tabii ki... Yani onu, <gülüyor> tamam yani. Tamam. O hariç değil. <gülüyor> yani şu olabilir, birkaç şey söyleyebilirim... ...bununla ilgili henüz yeni de bir değerlendirme yaptım... ...ama bir yandan Yan Bolen... ...tasarımı ve tasarım eğitimini... Tartışmak üzere bu BNL'i yaptığını söylüyordu ve hali hazırda eleştirel düşünce ve üretim alanları olarak nitelendirdiği İstanbul'un kültürel infrastruktürüne yerleşiyordu. Ve bu altı mekandan pek nadiren çıkmakla birlikte üretimi onların içine konumlandırdı. Fakat hani bunu bir BNL eleştirisi olarak da almak gerekirse bu kadar sürece odaklılıkla ön plana çıkan bir BNL'de bu kadar son ürün odaklı olan işleri görmek ve aslında sürecin... ...bir yerde duruyor olması ve onları görmüyor olmamız... Hı. ...bence burada dillendirilebilir. Biennale ile ilgili önemli bir çıktı bu aynı zamanda. Çünkü birçok insan... Planlanmadan ya da planlı olarak bir araya geldiler birlikte iş ürettiler orada öğrenciler vardı öğreticiler vardı bizim de şaşkınlığa düştüğümüz işte bu programda açıklanmayanlar var diğerleri nereye gitti falan dediğimiz aslında bu süreç içinde değişen de programa evrildi hmm. ve bu insanlar birlikte iş üretmeye devam edecekler benim için hani en dillendirebileceğim iki mesele bu olabilir bir. ...süreç odaklı olma iddiasında olan bir BNR'in yine de çok son ürün odaklı olabileceğini görmek... ...bir de orada yapılan işlerin nerelerde birkaç sene içinde nasıl çıkacaklarını çok merak Hı -hı. ediyorum... ...ki epey iş çıkacağını düşünüyorum Hı -hı. ben. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi de mesela sizin burada bir radyo programına başlamış olmanız evet. diyebilirim. Bunu da buradan duyurmuş olalım bu arada. Mulak Standartlar Enstitüsü'nün açık dergi içinde bir köşe olmuş olması... Çok sevdiğimiz bir komşumuz oldu böylelikle diyeyim. Tasarım Bienal için ben bunu söyleyebilirim. Evet. Bilmiyorum sen ne ekleyebilirsin, evet. merak ediyorum. Ben Bienal üzerinden doğrudan Bienal ile alakalı olmayan bir şey söyleyeceğim aslında. Ee, belki de 1980'lerden beri ya da 90'lardan beri diyelim. Ee, böyle bir hipotezim var henüz yani daha kanıtlamaya şansım olmadı ama... Ee, yani galiba yeni hiçbir şey yapılmadı. Yani her gördüğümüz her şey aslında kendini bir şekilde geçmişle bağlantılandırıyor. Ee, ve bazı şeylerin e, böyle bir muhteşem geri dönüşlerle e, yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Ee, Biennale üzerinden, Bauhaus'un e, 100. yılının gelmiş geliyor olması üzerinden, e, Global Tools ile ilgili yapılan araştırma ve saltteki sergi üzerinden söyleyebileceğim bir şey de şu ki, tasarım eğitiminin, ee, nasıl olması gerektiğiyle ilgili kafa yorma e, ya ayrılan vakit e, artıyor bir yandan e, bir genel içerisinde e, tasarım okullarının işte Black Mountain College ve e, Bauhaus ve benzeri e, bir sürü farklı tasarım okulunun e, yapısının incelendiği bunların tartışıldığı e, etkinlikler düzenlendi e, Global Tools e, üzerine e, saltık yapılan serginin e, Sonra üretilen kitap e, yayınlandı Hı. ve onunla ilgili tekrar saltta bir e, şey oldu. Yani um, ve Biennial'in konusuyla da bunu birleştirince işte tasarım eğitimi nasıl olacak? Um, böyle olmaması gerektiği aşikar da nasıl dönüştürülecek? E, bunun yolları nedir? Bunlar üzerine e, bir takım ipuçları veriyor olması açısından da bence önemliydi tasarım Biennial'in. Evet yine biz de bu sene Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği'nin de ...senelik genel kurulu ve kongresine katılma fırsatı bulup... ...henüz yeni yazdığımız konu henüz taze olduğu için de bunu da ekleyebilirim. Orada da mesela... Genel tema tasarım stüdyosunu yeniden düşünmekti söylediklerine benzer bir biçimde. Ve aslında bütün genel kurul ve kongrede Portekiz'de gerçekleşmişti. Ağustos ayında bir tasarım stüdyosu olarak kendini kurgulamıştı. Ve işte bir açılış dersi olan, deneysel ders biçimleri olan, yer yer stüdyosundan dışarıya çıkan, yer yer oraya geri giden... ...ve bütün konuşmacıların tasarım stüdyosu formatını bugünün insan hareketleri... Katastroflar, doğal afetler, yapay afetler dünyasında nasıl konumlandırması gerektiği üzerine birçok tartışmaya da ev sahipliği yapmıştı. Bir yandan Avrupa'nın bugün bulunduğu kriz ortamını düşünecek olursak, bir yandan kaynakların tükenişini düşünecek olursak gezegendeki bu epey tasarım eğitimi camiasının... Paniğin eşiğinde hatta aklını kurcalamaya başlayan bir konu olmalı olmaya başladı bir yandan da. Yani böyle bir oturumda da oturup hem kendisini bir stüdyo tasarım ortamı olarak kurgulaması hem de teması nasıl çevirebilirim? Sosyal etkilere açık olarak mimarlık stüdyosuydu. Bir yandan bu kadar hızla değişen... Gezegenin ve toplumların önünde bizim hala Bauhaus'tan miras yüzyıllık aslında belli formatlarla hala eğitime devam ediyor olmamızın başka türlü tartışmaların sonuçlarını göreceğiz gibi geliyor. Bir de son olarak ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. Yine DSAV Vakfı buraya geldiğinde saatte bir konuşma oldu. Faydalı da bir konuşmaydı. O, onun sonundaki kapanış panelinde Sayıt Ali Kökner moderatörlüğünü yapmıştı. Türkiye'deki bu anlamda alternatif... Demeliyim çünkü bir normun alternatifi olan ve belli yerlere başka biçimlerde eğitim yap, yapan çeşitli okulların temsilcileri bir araya geldiler ve bunu tartıştılar. Örneğin yine burada konuk ettiğimiz Nesin Köyü bunlardan birisiydi. Hı hı. Bu anlamda da aslında ilginç bir enerji de Türkiye'de olmaya başladı. Yakın gelecekte ben heyecanlıyım ve meraklıyım neler çıkmaya devam edecek evet. diye. Peki buradan şuna atlayabilir miyim? Vaktimiz var mı hala? Var var. Tamam ee, ...insan etkisi... ...sosyal etkilerden e, bahsediyorsak... ...işte Alvin Toffler'in... ...Future Shock olarak... Hmm. E, ...tanımladığı 70'lerde yani... ...şeylerin e, değişim... ...hızının da değil, ivmesinin artması... ...yani hızının... E, ...karesiyle e, katlanmasından... ...hareketle... E, ...insanın gezegen üzerinde bıraktığı... ...etkilerin... E, ...çok daha doğal etkilerden yani... ...doğal değişimlerin çok daha üzerine çıkması... Ve dolayısıyla bunun üzerinden e, yaklaşık bir 10-15 e, sene önce tanımlanmış işte antropozen kavramının da bir geri dönüş yaptığını görüyoruz. Bunun üzerine işte e, çoklukla mimarlar, e, mimar olmadığım için atıp tutabiliyorum üzerine e, yazıp çiziyorlar. E, Biennale, e, Sanat Biennale'nin, yani İstanbul Biennale'nin konusuna baktığımızda da 7. kıta gibi bir konunun aslında e, arkasındaki sözlük, Tende görebildiğimiz kadarıyla işte antropozen ve benzeri konulara da işaret ettiğini görüyoruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında kendi aramızda yaptığımız bu bir Şakaydı diyelim hala Merriam Webster'da yılın kelimesi antroposen seçilmemiş diye böyle. Nicola Brion'un zaten işlerine baktığımız zaman ilişkisel estetik post prodüksiyon bir yana antroposen kavramı çevresinde dönüp dolaşan çok fazla da işi var. Aslında çok da şaşırtıcı olmadı bu anlamda. Tabi şunu da söyleyelim aşın almayan dinleyicilerimiz için. Yedinci kıta ismi başlığı ile başlığıyla gerçekleşecek olan İstanbul Bienniali'nin 16.sını izleyeceğiz. Eylül ayında ge gelecek olan 2019 yılında. Bir yandan da yedinci kıta neye işaret ediyor? Bugün insan atıklarından oluşan plastik dağından bir kıtadan söz etmek hı hı. mümkün. Hı hı. Ve bu yedinci bir kıta olarak anılmaya başlandı kaynaklarda diye geçiyor. İsmini buradan alıyor. E bir yandan da şu var tabii. Antroposantrik denilen yani insanın her şeyin merkezinde olduğu tarih yazıcılığının, tarihin yorumlanmasının... ...bugün içinde olduğumuz her şeyin insanın gözünden ve onun... Açısından yorumlandığı bir dünyada e tabii ki artık bu onun değil de buradaki mikrofonun ya da portakalların ya da Kesinlikle. mayanın gözünden yazılıyor olsaydı nasıl olurdu diye. Hı -hı. Yani ben bununla ilgili ne düşünüyorum? Şaşırtmadı bu anlamda bu küratörün böyle bir başlık önermiş olması ama ilginç şeyler göreceğimizi düşünüyorum Hı -hı. ve umuyorum diyebilirim. Ben de fikrim söyleyeyim o zaman. Söyle. Bence antropozinin e, yılın kelimesi. Olamamasının sebebi böyle bir kelimeye gerçekten ihtiyaç duyulmaması. <gülüyor> Daha doğrusu onun yerine geçecek olan zaten bir e, kelime var. E, çok kısaca hız ve hızlıca geçeceğim. E, ben de anlamaya çalıştığım sırada biraz bunu araştırırken... E, ...zaten antropozanın karşılık geldiği anlam diyelim... ...insanın gezegen üzerindeki etkilerinin had safıya çıktığı son dönemden bahsediyoruz. E, bu son dönemi kimileri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlatıyor... Atom bombası denemeleriyle 1945'teki kimine göre buhar makinesinin yaygınlaşması, kimine göre organize gelişmesi ya da Neolitik devrim ile başlatıyor. Dolayısıyla antropozan aslında 68, 73, 238 ve 15 bin yaşında bu farklı teorilere göre. Neolitik devrim ile başlatsak bu zaten var olan ve insanın gezegen üzerindeki yayılma ve etkisinin arttığı... ...tarım, yazılı tarih, şehirlerde yaşam gibi... ...kavramların geliştiği... ...Holosen dönem hı hı. demek. Ee, dolayısıyla yeni bir kavrama... ...ya da daha moleküler bir değerlendirmeye... ...ihtiyaç var mı? Bu tartışılır. Belki bu yüzden yılın kelimesi... ...olamıyor olabilir. Ee, öte yandan senin de dediğin gibi... ...bir yandan... ...böyle şeyler olurken bir yandan da... ...insanı dünyada... ...ve hatta evrende geri kalan her şeyle... ...harmanlayarak... E, ...düşünmeye çalışan... Soyadın Harman olması bir tesadüf ee, <gülüyor> olsa da <gülüyor> e, e, Graham Harman'ın Object Oriented Ontology kitabı mesela e, ya da Latour'a kadar bunu geri götürebiliriz. Evet, evet. Yani bir yandan her şeyi bir arada değerlendirelim. E, nesneler ben de bir nesneyim, saç da bir nesne, kapı kolu da bir nesne, e, kızgınlık da bir nesne deyip bunlar arasındaki ilişkilere bakalım derken bir yandan bu kadar... E, ayrıştıran belki de e, insanı yine de iyi ya da kötü evrenin merkezine yerleştiren bir bakış açısının da e, tartışmaya açık olduğunu söyleyebiliriz. E, ama umarız ki bu e, ikircikli durum bir yansır ve bunu birçok farklı taraftan e, görme anlamı. Ya da ondan etkilenme şansı buluruz. Evet bir yandan şu da bana ilginç geliyor. Mesela BNL'lerde biz insan yapımı olan nesneleri de bilinçli olarak bir BNL işi olmak üzere üretilmiş işleri de izlemeye alışkınız. Bunu kıran da çok fazla işten söz etmek mümkün. Geçtiğimiz sene İstanbul BNL'inde de vardı böyle işler. Bunda daha çok olacağını ben düşünüyorum. Mekan seçimlerini de merak ediyorum. Süre kullanımını da çok merak ediyorum. Mesela böyle BNL'de diyerek bunu da... Uzaya gelmiş olalım diyelim. Tabi tamam. evet, antroposen tartışmalarıyla birlikte de bizim kendi açık mimarlıkta da bir küçük 2018 değerlendirmesi yapacak olursak da sevgili Aslan Demirtaş'la Laturdan aslında yeni ekofeminizmlerin varlığının ihtimaline ya da Yedi Kule Bosnaları koruma girişiminin son mücadelelerine kadar konuştuğumuz programlar yaptık bir yandan bu sene, bir yandan sevgili Eray Çaylı Londra'dan gelip burada bizimle antroposen afetler. Bugün bizim doğal afet diye nitelendirdiğimiz afetlerin ne kadar doğal olduğu ya da tüm insanlığı etkileyen ortak bir tehdit diye medyada özellikle o dilde çok gördüğümüz bu meselenin bütün insanlığı gerçekten ortak olarak aynı derecede mi etkilediğiyle ya da bütün insanların suçu olup olmadığıyla da ilgili çok fazla programlar yaptık. Bunları da almış oladım. Her ne kadar yılın kelimesi hala seçilmiş olmasa da dediğin gibi bununla ilgili tartışmaları daha çok göreceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. E, yılın kelimesi seçildi mi seçilmedi mi bilmiyorum seçildi. ama senin de hayır şimdi söyleyeceğim kelime. Ee, ...senin de özellikle... E, ...feminizm ve mimarlık... ...ve tasarım... E, ...bağlamındaki kesişimler üzerine... E, ...ya da daha çok genel bir bağlamda... ...insan hakları aslında... E, ...üzerine e, düşündüğünü, okuduğunu, yazdığını biliyorum. E, bir de... ...ben ortaya intersectionality... ...kavramını atmak istiyorum... E, Yağmur'la e, bayağı <gülüyor> e, yoğun tartışmalar e, <gülüyor> evet. yapıyoruz bu konu üzerine. Um, ben biraz şey taraftarıyım. Yani um, bu tekil belki hak arayışları e, her bağlamda. Yani bu tasarımcının hak arayışı da olabiliyor. Mimarın hak arayışı da olabiliyor. Kadının, işte zenginin vesaire e, e, hak arayışı da olabiliyor. E, bunlar içerisinde ortak olan... E, dezavantajların birlikte düşünülerek birlikte ve daha güçlü bir savunmaya evrilebilmesi ya da belli alanlarda birlikte hareket edilebilmesi anlamında bu intersectionality kavramı da yani kesişimsellik diyelim evet. kavramı da önem kazanıyor. Belki bu disiplinler evet. arası hatta bariyerlerin de biraz kırılabilmesi, esnetilebilmesi için iyi bir yaklaşım olabilir. Evet evet benim için çok kurtarıcı aslında bu neden feminist mimarlık diyenlerle ilgili tartışmalarını intersectional ten, den bahsetmek. Bir anlamda da şu var burada da yine evren üzerli olan programlarda da çok andığımız aslında feminizmin de bir parçası olduğu bir adalet mücadelesinde... Geçerli olduğu intersectionality, kesişimsellik doğrudan bununla ilgili olan bir kavram. Bu bir imtiyaz meselesi. Dünyadaki mevcut sosyal sistemler, stüktürler zaten imtiyaz ilişkileri üzerine kurulu. Aslında olup biten her şeyi böyle baktığımız zaman antroposeni de bu tartışmaları da buraya bağlamamız mümkün. Intersectionality tartışmaları üzerinden veganlık tartışmalarını da buraya bağlamamız mümkün. Ya da az önce programın başında konuştuğumuz pratik mimarlık ya da işte bu serbest mekan tartışmalarını da bunun üzerinden konuşmamız mümkün diye ben düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Bu yılın kelimesi geçtiğimiz hafta açıklandı. Ben intersectionality olacak diye bahislere giriyordum. Fakat adalet oldu. Hmm. Demek ki en çok aranan kelime adalet olmuş 2018 hmm. yılında. 2019 yılında aranan adaletin bulunabilmesini daha çok dileyelim istersen. Evet sadece mülkün temeli olmakla kalmayıp belki <gülüyor> evet. e, hakların da koruyucusu olabilmesi... Sevindirici olacaktır. Evet herkes için daha adaletli bir dünya olmasını dileyelim. 2019 yılında burada da adalet üzerine ve adalet arayışı üzerine daha çok konuşacağımızı da söylemiş olalım. Çok güzel oldu teşekkür ederim ama önünde daha birçok not vardı onları ilerleyen haftalarda konuşuruz evet. bence 2019 yılında. Daha gündem ne de olsa çok bizde yani. Evet, ben buraya tekrar gelebilmek için özellikle e, böyle uzun uzun konuşuyorum ki konular sonraki haftalara kalsın. Zaten beni konuşturdun, gözümden kaçmadı. Evet, Herkese iyi bir yıl diliyoruz. 2019'un harika bir yıl olarak geçmesini dileriz. Herkese sevgiler, iyi bir gün olsun. Mutlu yıllar. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.